ki madene karşı açılan e, yurttaş davası ki e, bu dava 700 sürü yurttaşın birlikte açtığı aslında e, en büyük yurttaş davaların en kalabalık yurttaş davalarından biri Türkiye'deki bu dava sürecinin e, belirli kırılma noktalarıyla önemli belgeleriyle e, kararlarıyla birlikte arşivini tuttuğumuz bir yayın çalışması içindeydik. Tam onun bitmes aşamasında sonlarına geldiğimiz noktada böyle bir şeyle karşılaştık ve biz de e, hem Kaz Dağları'nda yani Kirazlı üzerinde orada bölgede neler olduğunu hem de e, Kaz Dağları bölgesindeki çevre e, örgütlerini tanımak, anlamak amacıyla kısa süreli bir saha çalışması için oraya gittik. Oraya giden arkadaşların içinde Volkan vardı. E, Öncül Kırlangıç ve Onur Temel üçü birlikte bu saha çalışmasını yaptılar.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 Aslında bir, yani bu dönemi biraz şey diye okumak da lazım. Son belki 20-30 yıldan beri projelerin, mekanların küreselleşmesi üzerinden belirli akışlar konuşuyoruz ama şu anda da aslında çevre mücadelesi içerisinde olan herkesin bir şekilde yıllardır uyarısında bulunduğu üzere küresel felaketleri küresel olarak yaşıyoruz. Dolayısıyla e, buradaki e, yerel halkı çok ilgilendiriyor. Elbette direk müdahale e, onların yaşam alanları ve e, kendi mekanda kurdukları ilişkiye oluyor olabilir ama e, bu yapılan müdahalelerin etkileri e, bütün insanlığı, bütün bölgesel olarak e, etkileyen düzeye ulaşmış durumda.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 Ruhsat alanlarının verisi kamuya açık bir veri değil. E, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden ancak alınabilen, Mapek'ten alınabilen bir veri. Fakat açık bir veri değil yani işte bir takım... E... Bir, bir meblağ ödeyerek yine alabileceğimiz bir veri bu. bu da aslında... Kesin... Bir taraftan da aslında hem yani devlet kurumlarının ya da şirketlerin toprakla ilgili belli bazı tahayyülleri var ve vesaire...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 Burada evet, diğer... bir küçük hatırlatma yapalım. Yayının içerisinde yayın bir haritalamadan ibaret değil çok daha geniş bir perspektifte ele alıyor ama yayının içerisinde Kaz Dağları Maden Ruhsat Alanları haritası başlıklı senin kaleme aldığın ve bahsettiğin infografinin yapıldığı bir harita var. Ve bu haritada aslında maden alanlarıyla birlikte mücadeleleri de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 var burada bu biz burada ni yerel yönetiminin çevre mücadelesindeki rolü neler olabilir diye aslında bir oraya mikrofon uzatmak istedik bir uzman yani reporter mülakatlar ve uzman görüşleriyle ilgili bir ayağı buydu yayının bir ayağı madenciliğin toplumsal bağlam az önce bahsettiğim bir madenin bir maden başlayan ve biten bir şey ve başlarken başlamadan önce aslında neler re, e,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 Bu alanda bir röportajımız oldu. Onun dışında uzman görüşleri bu şekilde. Hı hı hı. Bir de e, yani iki yayınınızda da de, e, Kaz Kazdağları'nda da e, oradaki yerel topluluklarla bir bağ kuruyorsunuz e, ve e, hem bu yayını çıkartma, oraya gidip bilgi toplama, e, bunu yayınlaştırma sürecinde hem de yayınları elinize aldıktan onlara ulaştıktan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 E, bu sürecin sonunda ümit ediyorum. E, kaldı ki bugün Twitter'da da bayağı e, Cengiz Holding'in işte e, defol Cengiz Holding narlarının atılmasının yükselmesinden anlayabiliriz diye düşünüyorum o çevresel hareketli çeşitliliği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 Sosyal medya hesaplarından, internet sitesinden ve YouTube kanalından e, üretilen materyalleri bu program çerçevesinde konuştuğumuz yayına da dijital bir şekilde ulaşabilirsiniz. E, üretilen videoları da, e, diğer e, yazıları da e, ulaşabilirsiniz. E, 15 gün sonra görüşmek üzere sevgili yerden yüksek dinleyicileri. Şimdilik hoşçakalın. Yerden yüksek. <Gülüyor> Kentin kent aşırı gündemi. Hazırlayan ve sunan Gizem Kıykık.